Selamünaleyküm Hocam, fitre ve fidyenin tamamı bir kerede tek bir fakire verilebilir mi der? Yani fidye e, diyelim oruç tutamadınız, evet. Efendim, onun fidyesini vereceksiniz. Bunu diyelim 10 tane, 20 tane oruç tutmadınız, 30 tane oruç tutmadınız bir evet. ay boyu. Tutmamanız için de gerekçe var zaten nedir o? E, oruç tutamayacak halde hasta olmanız gerekiyor, evet. onun bir hükmü var. Ha bunu siz bir kişiye de verebilirsiniz, on kişiye de, beş kişiye de falan verebilirsiniz. E, sadakayı fıtır e, konusu, e, diyelim üç kişi adına sadakayı fıtır vereceksiniz. Evet. Efendim sizinkini Ahmet'e, e, evladınızınkini Mehmet'e falancayı Hatice'ye vermenizde bir sakınca yok. yok. Yahut üçünü birden bir fakire vermenizde bir sakınca olmaz.